Alıntı yapıyorsam İmam-ı Azam'ı niye dışlayayım ben? Eğer siz Türkiye'de ve nerede olursa olsun aile hayatını düzeltmek, ıslah etmek ve muhtemel tehlikelerden karşı korumak istiyorsak devreye kitap ve sinet koymak mecbiyetindeyiz. Bak dedim birkaç tane örnek vereceğim. Diyorum ki ben gittiğim yerlerde Van'da, Muş'ta, Erzurum'da nereye gittiysem. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz hanımlarından bir tanesi. Deveye veya ataya, ata bineceğin de ona yardımcı olurmuş. eline altı da üzengi yaparmış. E, soruyorum içinizde özel araba kullanarak şofalık yapan kardeşim hiç hanımına kapı açtın mı? Buyurun cevap verin dedim kendilerine. Veyahut biz eğitimin bir bölümünü gündeme getiriyoruz. İnternet böyle yaptı, bu yaptı, bu yaptı, bu yaptı, işte televizyon böyle getirdim. Bak dedim Resulullah Efendimizin Geliyor bir tanesi Ya Resulallah diyor ben komşu gençten şikayetçiyim Niye? Benim meyve ağacımı taşladı Çağırın bakayım çocuğu bana diyor Evladım niye sen ağacı taşladın? Açtım ya Allah Tamam acılabilirsin Bundan sonra Sakın ona ki meyveli ağaca taş atıp Taşlamayasın Ancak daldan düşen meyveleri yiyebilir İşte eğitim bu Allah Resulü bir taraftan yasak getiriyor, öbür taraftan da o yasağın alt e, zıttı olan helalı takdim ediyor gence, çocuklar. Bizim eğitimlerimize baktığımız zaman hep Peygamberimiz önümüzde olacak madem. Allah diyor ki Allah ve Peygamberi kitap sesini önüne geçmeyin diyor ama biz hep onlar arkada kaldı haşa, Batı bilim adamları önde Peygamberim arkada, İmam-ı Azamlar arkada, Abdülkadir Geyinler arkada, Batı bilim adamları önünde. Bu ne zaman arkada bile gidecek? Örnek veriyorum bir daha dedim. Bakınız, Eyüp Peygamber hastalık zamanında kızmış hanımına yemin etmiş. Sağlığa, sırata kavuşacak olursam sana yüz to sopa, yüz değnek vuracağım demiş. Hadisleri de var bunun hakkında. Sağ suresinde geçiyor, istersen okuyun. Sağ suresinde. Ve Cenab-ı Allah Hasid-i sağlık veriyor. Sonra Allah uyarıyor. Ey Eyyub, verdiğin yemini yaptığın vaadi yerine getir. Bir demet ot al ve hanımına bir defa vur diyor. Bir demet, yani yüz tane ekim sapını al, demet yap, bir defa hanımına vur ve yemini yerine getir. Buna inanan bir erkek, Müslüman bir erkek hanımına, kazma küreyle, tokatla girişebilir mümkün müdür? Biz işte aile mektebinde bir Müslüman erkeğin kalbine var olan bir merhametin üzerini zımparalamak istiyoruz. Neyle? Ayetle, hadisle? Sen busun kadar Sen hanım dövecek kadar adileşemezsin. Nasıl dövebilirsin sen? Peygamberimiz en hayırlı insanları dövmeyenler, en şerli insanlarda da hanım dövenler olarak açıklarken biz bunu nasıl yaparız? deyince oradaki katılımcaya katılan hanımlar ayağa kalkarak alkışladılar, ayağa kalkarak alkışladılar yani. Hepsi profesör şeylerdi yani. Yani demek istediğim şu. Kur'an-ı Kerim diyor ki: "Kul böyle nebüyün azîm. Entum anhum Bu Kur'an var ya çok büyük mesajdır, büyük büyük haberdir. Her şey onda. Ama siz ilgilenmiyorsunuz. Sırtınızı çevirdiniz, mesafe koydunuz. Bu bakımdan bizim sizlerle bu programı yürütmüş olduğumuz programlarımızın hepsinde ya bir ayet, ya bir hadis veya ayetin hadisin ışığında devam ediyor. Ama bunu derken biz Almanya'daki bir bilim adamının sözünü çöpe atarlarım demiyorum. Faydalı, yararlı olan her türlü söz, bilgi, kısa her şey hayatımıza girebilir. velakin lakin kuvvetimiz bizim kitap ve sünnettir. Allah ve peygamberin onaylamadığı hiçbir şey bizim sahamıza ve gelemez diyor. Ve konunun yarı kalan bölümü devam ediyorum. Değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim Nur Suresi'nin 26. ayetinde pis erkeklerden, pis kadınlardan bahseder. Temiz erkeklerden, temiz kadınlardan bahseder. İki zıt karşı karşıya gelir. İnsan kirlenir. Bedeniyle kirlenir. Kalbiyle kirlenir. Malıyla kirlenir. Yetmedi organlarıyla kirlenir. Duygularla kirlenir, fikirlerle kirlenir Bak bugün bilgi kirliliği diyorlar ekranlarda Bilgi kirliliği söz konusu Haber kirliliği, yanlış haber Aslasları olmayan haberleri doyurmuş gibi ortaya koyuyorlar bütün bunlar, bütün bunlar Bir pis ve temiz kelimeleri içerisinde el alınmış Habis ve tayyip kelimeleri Biri pisi, diğeri temizliği, sembolize yapmış olan iki kavramdır Kötü kadınlar kötü erkeklerin, kötü erkekler de kötü kadınların dengidir Kur'an-ı Kerim. Veya pis kadınlar pis erkeklerin, pis erkekler de pis kadınların dengidir. Veya kötü söz ve davranışlar kötü adamlara, iyi söz ve davranışlar iyi adamlara yakışır der Kur'an-ı Kerim. İyi kadınlar İyi erkeklerin, iyi erkeklerde, iyi kadınların dengi der Kur'an-ı Kerim. Demek ki insan bedeniyle, ruhuyla, fikriyle, her şeyle kirlenebiliyor. Peki nasıl temizleyeceğiz önce? İşte nişanlanmaya aday olan genç kardeşimle, genç kıza diyorum ki kirletme. Düşüncenin, duygularını, hayata bakışını kirletme. Tertemiz. Temiz erkekle, temiz kadınlar safına katorikası geçebilir misin? O safta nişanlanma imkanı elde edebilir misin? Bu imkan var değil mi? Var. Öyleyse beni iyi dinle. Eğer bedeni kirlerden kurtulmak istiyorsan namaza başla. Hani peygamberim ne buyuruyordu? Söyleyin bana. Kapınızın önünde böyle bir ırmak aksa. İçinizden herhangi biri Günde beş defa o ırmakta yıkansa Onda kir kalır mı? Kalmaz ya Resulallah İşte beş vakit kılınan namaz budur diyor Bekar kızım Bekar delikanlı kardeşim Nişanlılığa adım atacağın an Niyetini aldığın an ilk yapacağın iş Allah'la aranı bul Allah'la aranı bir düzelt Bunun yolu namazdan geçer Duadan geçer Zikirden geçer Birincisi bu Olabilir ya Kalbin de kirlenmiş olabilir. Kur'an-ı Kerim çok örnekler verir. Katı kalplerden bahseder. Taşlaşmış kalplerden bahseder. Kilitli kalplerden bahseder. Kirli kalplerden bahseder. Bunun yolu da temizlik olarak zikirden geçer. Allah'ın anmaktan geçer. Gönül dünyanı, iç dünyanı temizlemek istiyorsan Allahu u Teala ile zikre koyul. Allah de. Peygamberimiz Efendimiz bile bir günde veya 24 saat içerisinde 70 defa, 100 defa Cenab-ı Allah'ı tesbih etmiş, zikretmiştir. istifarda bulunmuştur. O bize bir örnektir. Bir genç kızın en güzel manevi cehizi, en güzel hazırlığı, bir damat adayının müstakbel, nişanlısına vereceği en güzel dünya, tertemiz bir kimlikle ona oturup nikahını ve nişanını ortaya koymasıdır. Bundan daha büyük iyilik olamaz. Peki, bu bu kirler bize nereden geliyor? Bu kirler bizde iki kanaldan gelir. Bu kanalın birine Kur'an-ı Kerim fahşa diyor, öbün'e münker diyor. Fahşa kanalından, münker kanalından günahlar gelir. Hangi günah olursa olsun. İşte bu günahları önleyici temel etken yine Kur'an'ın ifadesi nedir? Namazdır. Namaz insanı fahşadan ve münkerden alıkur diyor. Ve bundan dolayı Kur'an-ı Kerim, Ankebu suresinde, Nahı suresinde fahşayı ve münkeri değişik ayetlerde dile getirmiş ve bizleri uyarmıştır. İşte bu bilgiler dışında yani zihnini, kalbini, gönlünü, bedenini güzel bir şekilde formattan geçirmiş ben falan ailenin kızını tanıdım. Okula giderken, alışveriş yaparken, sokakta giderken, işte merdivendeyken, işte merdivenden çıkarken Karşılaştım, marşılaştım Hakikaten gözüme, gönlüme uygun bir kız olarak onu kendine hedeflemiş oldum Gayet normaldir, doğaldır Bunu kimse kınamaz ki Veya bir kız da aynısını yapabilir Ama Türkiye'de, ne yazık ki bu ülkede hep erkekler ön alınır Kızlar ikinci plana atılır Yani bütün işi çevirecek erkek kızın hakkı yok mudur? 10 dakika vardır. O da okuldan dönmüş, fabrikadan dönmüş bir delikanlıya bakar, ahlakı güzel, tertemiz, gözüne sahip. Ne güzel beşeri münasebetleri var. Yani bu duygu yaşayamaz mı? Yaşayabilir. Peki bu kızımız bu kızımız o değer verdiği, önem verdiği delikanlıya evlenme teklifi yapamaz mı? Yapabilir. Bunu yasaklayan ne bir ayet ver ne bir hadis, ver. üstelik sünnettir. Ama günümüz bunu kaldıramıyor şu anda. Peygamber Efendimiz döneminde hanımlar demiyor muydu? Ben sınavında evlenmek istiyorum diyerek. Kaç tane vardı böyle örnek vardı? Kadın da bu konuda özgür. Erkek de özgür. Ama burada kadın erkek hep hakim güçtür. O tamam beğendim. Olabilir. Peki kadın seni beğenmesi olacak kız. Ona kimse yanaşmıyor. İşte bu sakatlık, bu çirkin farklılık daha doğrusu. O Allah'ın isimlerinin tecellisi olmayan bu çirkinlik düzeltmek mecburiyetindeyiz önce. Bunun için de tanışma ve nişanlılık dönemi üzerinde önce ailelerin birbirleriyle nasıl biliyorlar, birbirlerini nasıl tanıyorlar onu ortaya koymak lazım. Kriterler çok değişti. Nişanlılığı biz hukuksal boyutu olmayan bir örf, bir adet olarak el aldık. Kadın ve erkek tarafın evlenme niyet ve arzusunu bir teklif şeklinde karşı tarafa iletmeyle yapılan ilk kadındır. Nişanlılık bu. Sadece burada bize dikkat çekecek bir şey vardır. Karşı tarafa, yani hedeflemiş olduğumuz kız evine bizden önce bir başka kişi müracaat yapmış ise Müracaat yapan bu ailenin bu şahsın devre dışı tutulmadığı müddetçe Bizim müracaat yapmamız fıkhen haramdır Bak haramdır diyorum bak. Illaki o dünür olan Nişanlanmak için dünür olan aile Oradan ümidini kesecek Bitecek, irtibatı kesecek ki Bir başka ailenin Tekrar oraya gidip kapısını çalarak Dünür olma hakkı doğsun. Nişan üzerine nişan Yapılmaz Allah Resulü bunu yasaklamıştır Bunu yapan insanlar haramla İşli Bu evlilik teklifi Nişanlanma teklifi Adayın kız veya erkeğin Anne babası tarafından olabilir Veya bir aracı Tarafından olabilir Veya kendileri tarafından olabilir Yani ben istiyorum ki öyle bir aile ortamı Var ki bu aile Fertlerinin her birisi Tenkidini, teklifini, eleştirisini Her şeyini özgüce yapıyor. Babacığım, ben falan e, mahalledeki falan evde oturan gençliği çok beğeniyorum. Ne olsun, aracı olabilir misin? Diyebiliyorsa bir kız babasına, ben o babanın alnını öpebilirim. Ne kadar duyarlı bir baba, ne kadar anlayışlı baba. E, münasip et. Nereden çıkarız zaten bunu? Gizli görüş, görüştüm yoksa gibi duygusallığa giderek kızını bastırıyorsa, baba, bu baba, hakka, adalete, ilme bilme değil, pazuk gücüne dayanan bir kuvvete sahiptir geçire giderim. Bakımdan önce bizim bu nişanlılık dönemini gündeme getirdiğimiz zaman bu nişanlılığı bir formattan geçirmek mecbiyetindeyiz. Nikahsız nişanlılık dönemi Türkiye'de risk bugün. Nikahsız nişanlılık dönemi bir riske girdi. Her türlü günahların rahatlıkla işlenilir hale gelmiş olduğu bir dönemdir nişanlılık dönemi. İşte biz sillere verdiğimiz bu eğitim derslerinde nişanlılık atmosferini yüz akıyla bitirip yüz akıyla nikah masasına oturma dönemi olan 3 aylık, 4 aylık, 5 aylık ki fazla uzatmayı hiç kimse tasvip etmiyor. Bu kısa dönemde 4 aylık, 6 aylık nişanlılık dönemini nasıl zeder etmeden, kirletmeden, kirletmeden, Tertemiz olarak Nikah Aktine taşıyabiliriz Bunun üzerine durmak istiyorum Nikahtan önce Örf olarak Bir vaat olarak Bir söz kesme olarak Ortaya konmuş olan Nişanlılık döneminde Bir görüşmeler vardır biliyorsunuz Bu görüşmeler Acaba diyorum bu görüşme İşte Damat adayı veya gelin adayı Birbirlerini gördü. Bir yüzüne baktılar. Peygamberimiz özlene bezine bakın diyor üstelik. Bakabildiğin kadar bak. Caizdir. Yani 50 yıllık, 60 yıllık ölünceye kadar hayat arkadaşı yapacağım bir insan üstün kör değil diyor Peygamber. Bakabildiğin kadar bak. Ne kadar imkan varsa bakıver diyen Peygamberimizdir. Bakacaksın. Neyine? Yüzüne bakacaksın. Başka? Bir de bakacaksın. Yüze bakmak güzelliğini... Ele bakmak ise fiziksel vücut kimliğini sembolize yapmış olan iki adrestir. Bunun dışında bir damat adayının veya gelin adayının başka bakma hakkı yoktur. Ancak gelin adayı fıkıh kitaplarında bir erkeğin diz kapakla göbek arasındaki dışındaki huzurlarına bakma hakkı vardır demişlerdir. Bir kız, bir kızımız isterse elineceği bir erkeğin Göbeğinden yukarısı diz kabından aşağısına bakabilir. Ama bugün günümüzde bunlar tabu. Bunlar yaşanmamış. Ne, canım evlilikten dört ay sonra benim kızımın gözü yaşarır olarak veya evladım tütürmüş olduğu bacayı söndürerek boşanmaktansa ben işin başında sağlam her şeyimi. Hakkımı hep kullanmak istiyorum. Sen de hakkını kullan. Nişanlanma adayına gelmiş olan kızımız olarak Evladımız olarak hakkını kullan Sen haram işlemiyorsun bak dikkat et Hakkını kullanıyorsun Ama toplumumuz şu, bu sebepten dolayı Bunu tabu görüyorsa sen boşver artık Ama annen de haklı baban da haklı Niye? Biz birdenbire Yani Küt diye karma topluma girdik Cahili topluma girdik bir anda bir. Yani iki bacınak Biri zemzem içiyor biri rak içiyor Allah Allah İki kız kardeş Biri dekolte kıyafetli biri çarşamba bürünmüş İki katlı Birinde namaz öbüründe Başka işler yapılıyor Bu kadar korkunç bir farklılık oluşmuş oldu Böylece anne de korkuyor Baba da korkuyor. aman ha kızım Aman ha yavrum aman ha yavrum demede de onlarda hakları vardır Fakat annelerde babalarda Oğullarının kızlarının nişanlık dönemindeki haklarını Önce bilsinler Öyleyse nikahtan önce ne kadar ve nasıl görüşüleceğini ilahi kaynaklarda sınırlanmış şekle bulmak mümkün değildir. Yani şu kadar görüşebilirsin, bu kadar bulabilirsin diye bir kayıt yok. İleride iyi bir aile kurmak için tarafların birbirlerini tanımasını ve problem çıktığında bunun çözülmesini sağlayacak kadar görüşme yapılabilir. Bak bunun şimdi biraz sonra örneklerini tek tek vereceğim. Ergenlik çağına gelmiş bir kız ile erkek kendi irade beyanlarla evlenme akdi yapabilirler. Ebeveynin veya akrabanın rızası, nikahta bulunmaları, ahlak, adet ve adab ile ilgili bir bölümdür. Hanefi'nin görüşü bu. Yani isterse bir kızımız ile bir delikanlı akit yapmış. Ama gönül ister ki annesine haber olsun, babasının haber olsun, onay olsun o güzel insanlardan Tecrübelerinden hiç istifade edelim. Aslı olan budur. Fakat biz şu andaki gereksiz katılımcılarınız, gereksiz bir dinleyen kardeşlerime söylüyorum ki bilgilenin. Bilgiden zarar gelmez. Uygulama kari bir konu diyorum ki bir kız ile bir oğlan iki şahitle beraber akit yapmış ise bu akdi bozmaya hiç kimse hakkı olamaz. Ama diyorum ki genç kardeşim, genç kızım anneni babanı çiğnerek yapma bu işi. Bak bunu söylüyorum işte. Daha ne söyleyeyim? Hanefi Fukas'ın ortaya koyduğu konu bu. Nişanlılık döneminin kirletilmemesi için önce sosyal hayatın manevra alanının genişliği söz konusu olur. Nişanlandınız artık siz. Nişanlanmak size nikahlı döneminin helallarını sağlamaz. Peki bu nişanlık döneminde öyle bir tanıyım. Öyle bir araştırayım ki artık gelinimiz de artık her şeyle netleşsin. Gelin adayımız, damat adayımız da iyice netleşsin diyorsanız şu vereceğim örneklere dikkatini çekmek istiyorum. Mesela geziye gidin. Bir gezi yapın. Nişanlandırın madem. Nişanlanmak işte bir fatiha okundu artık helal manası değildir. Haramdır. Yalnız kalmaları haram. Beraber gezmeleri, turamları haram. Bu haramları çiğnemeden... Damadı iyi tanımanın, gelini tanımanın formüllerinden bir tanesi aileler arasında geziler düzenlenir. Güzelce kayınvalidemiz gelinini, kızını, teyzesini, halasını, oğlanın annesini alır gezerler. Şöyle bir gezi ortamında gözünün ucuyla gelini takip edebilir, izleyebilir. Öbürü de damadını götürür. Damat adayıdır ama bir geziye götürsün. Yemeğe götürsün, ortaklaşa yemek yesinler Daha doğrusu, bir lokantaya götürsün Damazının yemek yemesine baksın Nasıl yemek yiyor bu kardeşim Veyahut da bir pikniğe götürsün Piknik atmosferi için 4 saat, 5 saat 6 saat, daha dün Nişan yapıldı, bir hafta Ne yapmış damat adayımız İşte kızın babasıyla, kızını Annesiyle gerekiyorsa beraber ne yapıyor Pikniğe gitmişlerdir, tanımak Veyahut nişanlık Döneminde, nişanlanmış olanın kız ile oğlanın Cinsiyet bağlantısı olmayan konularda telefon konuşmaları caizdir. Bunu hiç kimse kısıtlayamaz. Bir nişanlılığı kızımız nişanlanmış erkekle telefon konuşması yapabilir. Neye? Ahlaka dayalı. Edebe dayalı. Geleceğe dayalı. İstikbale dayalı konuşmalar yapabilir. Ama cinsiyete dair mahrem konulara dahi konulara konuşmak caiz değildir. Haramdır. Nasıl sanacaksın birbirlerini yoksa? Bak şartlar çok değişti. Önceden bir Müslüman cemaat vardı. Herkesin yüreği dışındaysa, neyse o. Yani olduğu bir yönden, göründüğü gibi olan bir toplumdan biz ne hale geldik şimdi. Herkes güveniyordu birbirine. Falanın kızı, maşallah. Falanın delikanlısı, maşallah. Şimdi maske. Yüzler maskeli, düşüncelere maskeli, her şey. Kaç çeşit maske var. Takıyor yüzüne. Allah Allah. Diyorsun ki ne güzel bir insan. Maskelerin oluşmuş olduğu bir ortamdayız. Bu inceleyip sık dokunmak var gibi algılanıyor ama bu buna mecburuz. Mesela diyelim kız evimiz oğlan evine geldi. Oğlan evi kız evine gitti. O annelerin, babaların bulmuş olduğu ortamda nişanlanmış olan kızımızla oğlan karşılıklı konuşabilirler. Bir sancası yoktur. Her şeyi konuşabilirler. Karşı anneleri var, babaları var. Konuşuyorlar onlarda. Nişanlanmış bunlar. Bunu yasaklayan bir şey yok. Peygamberim ne diyor? Yalnız olarak bir kadın ile bir erkek nikah olmadan baş başa kalmasın Üçüncüler şeytan olur diyor Peygamberimiz Orada bir ortam var 9-10 kişi toplanmış Orada bir nişanlanmış oğlan var Nişanmış kız var Kız gidiyor mutfaktan Getiriyor çayı Nasıl annesine babasına misafirin ikram ettiği gibi Nişanlısına çay ikram edebilir Bir sancası yok Tesettürlü mütesettür bir şey Zaten bunu yapmıyor mu? Otobüse bin alışverişe git Çarşı git her şeyi yap Buraya gelince Niye kısıtıyorsunuz siz? Buna bir günahı yok çünkü bu işin. Siz varsınız daha doğrusu. En büyük garanti Biz bunları böyle kendi fikirsel düzünde bana göre sana göre zannım ortaya koymuyorum. Bunlar günlerce ben bunu araştırması yaptım. Çıkarttım mı? Ya, bütün kitaplardan çıkarttım. Burada kaç tane ulemanın fukağının beyin gücü var şu konuştuğum cümlelerde. İstişareden geçirdim bütün bunları. Sadece mektup yazma. Mesaj yazma belge verme. Bak diyorum ki konuşma, konuşabiliyorsunuz. Cinsiyet konusu, marem konusunun dışında ahlaki konular, edebi konular, ibadettir, namazdır, niyazdır. Konuşuyorsun çünkü baban orada, annen orada hepsi bir ortam ona müsait değil çünkü. Güzel bir ortam içerisinde bunu yapıyorsunuz. Fakat şimdi açıyorsun telefonu nişanına. Ahmetciğim ne zaman görüşeceğiz? Ben seni çok seviyorum. İşte böyle bir ifade yap, bunu yapamazsın işte. Bu, bu yasak. Sen helal değilsin Çünkü sen şimdi nişanlık dönemini yaşıyorsun dikkat et İşte ben nikah olmayan nişanlık döneminin İmtihanındaki başarılı olmak için Bu örnekleri vermeye çalışıyorum Veyahut da iki satır yaz yazdın Bir mektup bırak gönderdin Nerede buluşacağız? Afra'da bulur mu? Yok efendim ades senin kuleye bekliyorum seni i̇şte Bunlar yok benim düşüncemde Kaçamak yok Mahremlik yok Haramlık gibi şeylere kaymak yok Dobrodovur, mertçe, erkekçe bir mümin kardeşin diğer bir mümin kardeşle nasıl konuştuğu gibi ancak bir farkın var. Sen bir nişanlandın, söz verdin, inandın. Aldatmamak için ya Rabbi ben şu kapısını çalmış olduğum ailenin kızını almak niyetiyle geldim ya Rabbi. O niyetle bakıyorum ya Rabbi. Zaten bu niyetin olmadığı da bakmak haramdır. Allah onun hesabını sona sorar. Ya gitmişken ya nişanlılık pozisyona gireyim bir kıza bakayım diyerek baksan Allah buna haram kıymış. Aynı erkek niyetini bir anda değiştiriyor. Ben bu evin kızı evleneceğim diyerek bakıyorum. Peygamber helal diyor. Ancak niyetin bozuksa haramat dönüştürmüş oluyorsunuz. Bu kadar din hassastır. Kıymetli kardeşler. Mektup yasak. Mesaj vermeyin. Bunlar size çok korkunç şekilde gelir. Çünkü bu tanıma araştırma dönemi. Diyelim ki araştırmanız 3 ay sürdü. <Gülüyor> Eyvah biz kızı kime vermişiz? Veyahut biz kim almışız oğlumuza? Olmaz böyle. efendi. Bak bu kadar bilgiler, belgeler, tanışmalar oldu. Biz bize değil artık o aile bize, biz aile uygun değiliz. Ben bunu şartmak istiyorum deme hakkını sana İslamiyet vermiştir. Sen bu nışanatabilirsin artık. Tanımadan, tanışmadan evlilikte üç artına boşanmaktansa yol yakınken bu hakkını kullanabilirsin. Bu tanışma faslının ben ögelerini neler yapılabileceğini burada aktarmaya çalışıyorum. Veyahutta o kızımızın veyahutta oğlumuzun en yakınlarından kimi sorabilirsin? Damat adayını veya gelin adayını sorabilirsiniz. Bak ben size şimdi burada bir örnek vereceğim. Bu örne vereceğim örneği verim ki olayın ne kadar e, önemli olduğu hususta hepimizi ilgilendiren bir konu olsun. Herhangi biriniz bir kadını nikahlamak ister niyetiyle gelirse elinden geldiğince o kadına baksın diyor Peygamber Efendimiz. Ve Ebu Davud'un kitabı Sinan'da geçiyor. Ve dikkat et, elinden geldiğince o kadına baksın. Ve hatta bu bakışı öyle noktaya kadar getmişlerdir ki, bak tanımak açıkçası söylüyorum. Diyelim ki, nişanlanmış olan bir kız veya nişanlanmış olan bir oğlan, hiç haberi olmadan onu alışveriş merkezinde giderken çaktırmadan onu takip edebilir hak. Cahildir bu. Gaye ne burada? iyi tanıyalım. İyi tanıyalım, ileride sıkıntı olmasın. Bu sıkıntı yaşamak için her türlü tedbirler alınmıştır. Tarafiğin akrabalarından sormak. Diyelim ki kızının halasına soracaksınız. Ya ben işte senin yeğenini, oğluma nişanlamak istiyorum. Almak istiyorum. yanlış nişanlandık bir haftalık. Nasıl? İşte o nasıl kelimesini duyan, o kızımızın halası veya teyzesi, o kızda bir negatif olumsuzluk varsa... Onu olduğu gibi... Sana söylemesi gerekir. Söylemesi vebal altındadır. Bunu söylemesine hiçbir sakınca yoktur. Cahildir daha doğrusu. Bunu en güzel bir şekilde... Dile getirmek için bak, Kays'ın kızı Fatıma... isimli bir kız... Hazreti Peygamber'e geliyor. Diyor ki... Ebu Cehin bin Huzeyfe ile... Muaviye bin Ebu Süfyan'ın... kendisi talip olduklarını... Ve hangisiyle evlenmesinin kendisi için hayırlı olabileceğini konusunda Peygamber Efendimiz'in istişareye gelmişlerdir. Yani Kays'ın kızı, Fatıma bir kız geliyor. Yarısı Allah bana ikisi dünür geliyor şimdi. Bunlardan bir tanesi Ebu Cehme bin Huzeyfe, diğer ise Muaviye bin Ebu Süfyan. Yani Ebu Süfyan'ın oğlu Muaviye ile diğer Huzeyfe'nin oğlu Ebu Cehim bana dünür geliyorlar. Ya Resulallah ne diyorsun bana? Deyince Efendim diyor ki Ebu Cehme gelince O sopasını kadınların Üzerinden kaldırmayanın biridir. Muaviye ise Parasız pulsuz bir züğürttür. Lakin sen Üsame ile evlenebilirsin. Bak, peygamber söylüyor bunu. Efendimize geldi Müracaat yapıyor. Ya Resulallah bana Falan da dünür oldu. Falan da dünür oldu Diyor. Ne diyorsunuz? Bana bir yol göster. Akıl ver Allah aşkına. Aman diyor o gelince o diyor hiç dayaktan ilini uzak tutmaz diyor. Bu da diyor zaten pintidir, cimridir. En güzel sen diyor falan evlen diyor peygamber efendim. Örneğin bu, rehberin bu. Yani istikbale bırakmıyor Allah Resulü. Hele evlendi işin O zaman araştırmayı niye koymuş peygamber? Niye iyice bakın diyor, niye tanın diyor, niye araştırın diyor biz bunları. Bir nişanlık dönemimiz bu. Duygusallık atmosferinde, elhamle, çocuğum elini kızım çıkıyor, çok çıkıyor, işte kaynanacağım, şu olacağım, bu olacağım diye, çocuğum mürüvvetini görüyor, mantığını önüne alınıyor başlangıçta. Bu soğukkanlılığı bırakıyoruz biz. Araştırma yok, soruşturma yok. Şuradan buradan duyduklarımızla, bir yapıyorsunuz, ondan sonra birkaç, üç, dört ay üç, sonra hayat başlıyor cehenneme. Yazık günah değil mi bunlar? Kıymetli kardeşlerim. Bunlar. Tarafeynin akrabalarından sormak konusu diyorum ben. Mutlaka sorun, araştırın. Üç kattakine sorun, alttakine sorun, araştırın. Bundan zarar etmezsiniz. Her iki tarafta bundan karlı çıkar Allah. Ne ona yazık edersiniz, ne kızınıza yazık olsun, ne oğlumuza yazık olsun burada. Mesela, Tarafe'nin nişanlılık döneminde bir psikoloğa gitmelerini tavsiye ederim. Bir psikoloğa gitsinler. Günümüzün Gönümüzün insanı %30'u bugün hasta. Psikiyatri hasta bana kimse korkunca gitmiyor. Utanıyor, gitmiyor daha doğrusu psikologisine yaptım. Bir sıkıntısı var mı? Ruhi bir sıkıntısı var mıdır yok mudur diyor. Ve hatta ve hatta Mısır'da Mısır'daki ulemanın bir tavsiyesi doktor bir alim diyor ki evlenmek isteyen kız ve oğlan diyor doktora gitsinler diyor. Kontrolden geçsinler acaba çocuk dünya getirme noktasında bir sıkıntı olup olmadığını diyor rapor alsınlar diyor günümüzde. Ve bakın bugün yüzlerce boşanmanın altında da işte tüp bebekten başlanıyor olay. Hiç kimse yüzünü görmüyor Yani bu benim kaderim diye insanlar çok az Kalbimdeki iman olan insanlar bunun dışındaki insanlar Farklı farklı yöntemlere gitmeye çalışıyorlar Bugün bekar bir kızımızla Bekar bir delikanımızın Güzel bir ortamda güzel bir usul içerisinde Kendilerinin tıbbi kontordan geçirtilmesini Ülemalar tavsiye ediyor Niye şartlar çok değişti Her şey değişti Bu değişiklik içerisinde biz kendimizi değiştirmesek Sonra elimizi dizimize vurup da Keşke keşke diyenlerden oluruz Allah gösterir Görülüyor ki bunlar nişanlılık döneminde bir insanın çok dikkat edeceği, çok dikkatle üzerine duracağı temel noktadan bir tanesidir. Ayrıca evleneceği kadına bakarken onun soyunu ve sopunu araştırmak, yakinen tanıyanlarla bu konuda istişare etmek, kendisine istişare edilen kimsenin de bildiklerini aynen söylemesine hiçbir dinen sakınca yoktur. Yakınca yoktur. Bunu biraz evvel bu örnekte vermiştir. Yalnız, yalnız evlenecek adayların birbirlerini görmeleri, konuşmaları halvet halinde olmalıdır. Yani tek başına olmayacak bunlar. Tek arzu, tek şey, şart bu. Yanlarında kızın mahremlerinden veya kadınlardan bir üçün şahsının olması gerekir ki bu hem sünnetle hem fıkılla kayıt altılamıştır. Çünkü İslam'da nikahtan önce halvet hali asla ve asla caiz değildir. Nikah akt edilmediği müddetçe bir kızla bir erkeğin parmaklarına yapmış olduğunu bir yüzük, taktığını bir yüzük yapmış olduğunuz bir dua işte onları birbirine helal kılmıyor. İşin daha başındayız. Söz verdik evlenmeye daha vaatte bulunduk. Çoklara bakıyorsunuz. Bu nişanları atıyor. Ondan ona ki bütün fıkıh kitaplarında o da gelecek inşallah. Gelecek derslerimizde. Nişan attığımız zaman acaba verdiğimiz eşyaları geri alacak mıyız, almayacak mıyız? Bu fıkhın sahasıdır artık. Nişan atılıyor ki bunlar oluyor. Bir istemeyiz ki yani çiçeğe burnunda mürüvvetini yaşamak isteyen Veyahut da bin bir ümitle Kızını nişanlamış olan kimselerin Şu anda hocam sen neden bahsiyon Daha nişanlanmadan hemen nişan atmaktan Olan vaka bu Vaka bu bu acı gerçek Ne yazık ki bu bu acı gerçekten Niye kızlarımız veya çocuklarımız Sıkıntılarını Bilgisizce yaşamaya çalışınlar Yine bununla alakalı Birkaç şey daha söylemek istiyorum Evlenme mevzunda Hiçbir kimsenin şunla evleneceksin şeklinde erkek veya kadını zorlaması, mutlaka benim dediğime gideceksin, başkasına vermem gibi müdahalelerin din ve edep yönünden hoş olmadığı nasıl bir gerçekse, kızlar için söylüyorum, bekar genç delikanlılar için söylüyorum, evlenecek genç ve tecrübesizlerin de ana ve babalarına haber vermeden ve görüşlerini Almadan, görüşle müracaat etmeden kendi başlarına evlenmeleri de o derece sakıncalıdır. Bu hususta hem anneler babalar çocuklarına saygılı olsunlar. Hem de çocuklar da anne babalarının bilgisinden, görgüsünden, nasihatından uzak durmasınlar diyorum. Değerli kardeşlerim. Şimdi buraya kadar getirmiş olduğum bu konunun Dağın Şanlı'nın ilk dönemi. Hazırlık safhası kuruluş aşamasındayız. Dağın Şanlı'nın fıkıh boyutunu geçeceğiz önümüzdeki derslerde nasıl olursa. Nişanlılık hususundaki olumsuz olayların gelişmesinde alacağımız tavırları gündeme geçeceğiz. Peki bunları niye örnek verdim şimdi? Aciliyet kesbettiğinden dolayı. Dolduruşa gelmeyin. Evlilik duygusallığı ağır olan bir konudur. Ancak araştırma safhasında ne kadar objektif olursanız, ne kadar soğukkanlılık yaparsanız o nispetle çocuklarınızı en büyük ili yapmış olursunuz. En güzel bir şekilde. Çocuklarınızı ne dar boğaza getirin ne de onları sebep bırakın. Nişanlı tüm genç kızlarımıza, yani nişanlanmış olan tek yine gençlere diyorum ki damat adaylara, evleneceğiniz, yuva kuracağınız bu çocuklar, hanımlarınızla veya beylerinizle daha şimdiden Allah Resulü'nün ölçülerine karşı gelmeyin. Allah'a isyan olarak aile kurmayın biz evleniyoruz, mutluyuz demiş olduğunuz levhaları asarak konvoy haline getirmiş olduğunuz evliliklerinin sonu 3-4 ay sonra yüzü soğuk mahkeme koridorlarına bitmesin. Yazık edersiniz. Allah ve Resulünün çizmiş olduğu rotaya girin. Hayat, mutluluk, mesut olmak o hayattadır. Ha bu boyalı basın, ekran bilgileri, korsan görüşmeler, flört demiş olduğunuz o serbest ve kaçak görüşmeler bu ülkenin Evli hayatına hiç iyi netice getirmedi. Her şeyin tanımak için lokantaya götürdü, baş başa kaldı, dolaştı, gerdi, dolaştı, her şey yaptı ama yine mutlu olamadılar. Patır patır boşandılar. Görücüden zarar gelmez. Allah Resulü er diyorsa ki, ey bekar kız, ey bekar delikanlı, baş başa kalma, üçüncü bir şans bulunun diyorsa, gel Peygamberini üzme. Peygamberine tabi ol, göreceksin hayat çok güzeldir, evlilik çok güzeldir. Bu kaçmakla, göçmekle, korsancılıkla kurmuş olduğun evlilik her zaman saatli bombaya benzer. Ne zaman patlar bilemezsiniz. Hayatınızı kirletmeyin. Daha dünya gelecek çocuklarınıza, daha dünyada mutlu olacağınız dünyaya karşı, daha nişanlık döneminde helalmişiz gibi birlerimize lütfen o güzel hayatını kirletmeyin. Babalığınızı kirletmeyin. annenizi kirletmeyin. Geleceğinizi kirletmeyin. Bu kirliliği temiz ettirecek şey Allah göstermesin gün geliyor dayak oluyor, gün geliyor oluyor. Ne boşanın, ne de dayak atarak hayatı sürdürün. Cenab-ı Allah'ın varlığını belgeleyen bir ayet olan bu evliliği siz çölde çöpte şurada burada bulmadınız. Bu Allah-u Teala'nın ortaya koymuş olduğu evlilik hayatının yapısı, çatısı, şekli Allah'ın kadından gelmiş olan bir yapıdır. Bu yapı dururken sağdan soldan, ekrandan, uydan şuradan buradan gelmiş olduğun duygusallık kimliklerinize bu hayatı, yargılık tahtasını yapmayın. İnşallah önümüzdeki dersimizde sizlere nişanlılık hayatının fıkhi bölümlerini gündeme getireceğim. Her anne, her baba, her damat adayımız, her gelin adayımız haklarını, hukukunu bilecekler ve bunu böyle kavrayacaklardır. Tekrar tekrar söylüyorum, mektuplaşmak yok, mesajlaşmak yok, yanlı başında beraber olmak yok, bunlar yasaktır, bunlar haramdır. Böyle hakkımız yoktur. Çünkü nişanlılık nikahın getirmiş olduğu özgürlüğü sana vermiyor. Daha sen nikahlanmadın, daha yolun başındasın. Allah yolun başında olmanızı ölünceye kadar, öldükten sonra ebedi alemde cennete varıncaya kadar sürekli kılsın. Allah'ın selamı, bereket ve rahmeti üzerinden hiçbir zaman eksik olmasın kıymetli kardeşlerim. Teşekkür